1806 numaralı konu, Ebu Ümame'nin bir cenazede insanlara nasihatta bulunması, Süleym bin Amir şöyle anlatıyor, Şam'da teşhi edenler arasında Ebu Ümam el-Bahili'nin de olduğu bir cenazede bulundum, cenaze defnedildikten sonra Ebu Ümame şunları söyledi, ey insanlar, şu anda sizler haseneleri, iyilikleri, ve şeyhileleri, kötülükleri, paylaştığınız bir konakta yaşıyorsunuz,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 57 suresi 13